Şimdi geçen gün birisi hayalhanemi aramış. Bir tane anne herhalde arayan. Bizim de şimşek denk gelmiş anneye. Oğlu inançsızlık batağına saplanmış. Aile de çok üzülmüş. Normal olması gereken bu değil mi? Ama o kadar az karşılaşıyoruz ki. Bu bizim için şaşırtıcı bir olay olarak anlatıyorum şu an. Yani normalde bir ailenin o evladı inançsız olursa falan. Aile o üzüntüyü yaşamıyor. Ama hadi bakalım. Üniversitede istediği yeri kazanmasın. Hadi bakalım istediği meslek grubuna girmesin. Hadi bakalım filan kes memleketli bir gelin getirmesin falan. Oho oğlanın çekeceği var ellerinde. Bir aile aramış işte bir anne. Böyle böyle evladım ateist oldu işte. Ben de ikna ettim son olarak. Sizinle son bir konuşma yapmayı kabul etti diye. Bizim Mehmet Şimşek de telefonda arkadaşla konuşmuş. Baya muhabbetler etmişler etmişler. Tabii böyle düşmancasına değil değil mi? Gönle ve aklı aynı anda hitap edercesine. Anladığım kadarıyla böyle zeki de bir arkadaşmış. Daha sonra arkadaş tamam demiş, ben anladım demiş yani problemi de çözdüm demiş ve telefonda inançsızlık problemi çözülmüş, iman etmiş. Bu arkadaşın anne babası hemen akabinde bizim şimşeği tekrar arıyorlar. Çok mutlular ama. Ve demişler ki biz pazartesi günü mümkünse kapıdan da olsa gelip size teşekkür etmek istiyoruz diyorlar. Olay İzmir'de gerçekleşiyor bu arada. Benim anladığım kadarıyla böyle maddi durum da çok kuvvetli bir aile de değil herhalde. Hatta Allah binlerce kez razı olsun. Ailenin babası böyle bir iki lokum falan getirmiş. Onu bile Kayna'dan borç alıp getirmiş. Çay içip teşekkür etmek için İzmir'den Mersin'e kadar gelmişler. Ta bizim buraya kadar gelmişler. Ve çok da sevinçli şekilde muhabbetler ediyorlardı. Yani ben biraz uzaktan izleyebildim olayı. Allah razı olsun vesile olan sizlerden de. Ama önce o anne baba da hususi bir tablo çiziyor ortaya. İmanın ve imanı kaybetmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez de anlatabiliyor değil mi? İnsanlar tatile çok rahat çıkarlar. Şehir şehir gezerler, memuriyet için gezerler, bir araba almak için gezerler, işleri olsa gezerler ama bir Evladım iman etmiş, size teşekküre geleyim falan. Bu çok görülmüş bir şey değil yani. O yüzden o ailenin bilinç ve şuur noktasında da onları tebrik ediyorum. Ve bizim sürekli onlarla ilgilenen kardeşleri de Allah razı olsun diyorum. Dinleyenler bu olayları şöyle zannediyorlar. Ataist çat çat çat çat sorular soruyor. Bizimkiler tak tak tak tak yapıştırıyor soruları. Bu işin sadece bir kanadı, bir boyutu. Ama onun haricinde başka bir olay daha var. Ne var? Samimiyet var, ihlas var ve muhabbet var. Şimdi günde yüzlerce, belki binlerce telefon geldiği, mesaj geldiği günler oluyor. Ve bu mesajların her biri az önce önce anlattığım kadar tatlı ve güzel bir kıvamda geçmiyor. Çokları var ki buradaki arkadaşların maalesef sinirini bozdukları oluyor. Kimileri var ki o adamı alakadar etmeyen konularla ilgili sorduğu sorular oluyor. Kimisi var ki sadece kızıştırmak için ve telefondakini üzmek, pratmak için, kendi iş dünyasını rahatlatmak için belli başlı konulara girdikleri oluyor. Demek ki biz şunu anlıyoruz burada. Bizim Mehmet Şimşek'in o kardeşe tesir etmesinin tek kanadı onun akli sorularını yanıtlamak değil bir de bu kadar insana sabrettiğinden dolayı şimşekte oluşan bir uhuvvet mesleği ortada bir kardeşlik mesleği ortada. Yani sizdeki haller ne olursa olsun ben sabredeceğim. Çünkü o dikenler içerisinde bir tane gül tohumu elime değer de onda gül açar sabrını bir çöldeki bahçıvan gibi tutması. İşte biz buna uhuvvet mesleği diyoruz. Ama bu uhuvvet mesleğinin bir girişi var, birinci sınıfı var. Bir de mezuniyeti var, son sınıfı var. Girişinde alınan ders incitmeme dersi. Her gün farklı fıtratlarda onlarca yüzlerce insanlar arıyor değil mi? O insanların her birisini onları kırmadan kavli yin ile Hüsnü'l-i ile sabredip cevaplıyorsunuz Allah sizlerden razı olsun cihetlerde sizin gönlünüz güzel çünkü gönlünüz dilinize de vuruyor sizlerin Her birini sürekli o mesleğin birinci sınıfı olan giriş kademesindeki incitmeme sınıfında olası mücadelede bulunuyorsunuz Bir de mezuniyeti var bu Uhvet Mektebi'nin ilk dersi incitmeme ise mezuniyet dersi nedir? İncinmeme. Bu daha zor bir meslek. İncitmemek dişini sıkarsın. Hadi bir cihette çözülebilir. Böyle iradeni kullanırsın. Hayır hayır şartlar ne olursa olsun irademi kullanacağım ve insanları incitmeyeceğim. Seni bu kalabalıklar içerisinde hiç anlayan yokken. Peki incinmemeyi nasıl başaracaksın? Onu da merhum Alvarlı efazetlerinden cevap verelim. Aşık der incitenden. İncinme incitenden. Kemal'de noksan imiş incinen incitenden. Yani incinmek incitmekte kemalde daha noksaniyet gösteriyor. O yüzden incinmemek bu mektebin mezuniyet dersidir. O zaman bizler incitmemeyi başarabildiğimiz gibi inşallah ileri süreçlerde incinmemeyi de başarmamız gerekiyor. Başımıza ne gelirse olumlu olumsuz bunları normal bir şekilde göğüsleme ve karşılamayı da Bizim bu bağışıklığı, bu immün sistemini de geliştirmemiz gerekiyor. Birileri size olduğunuzdan fazla sözler söyleyebilir. Ne güzel bir adam, ne güzel bir hoca, nasıl bir alim, benim imanıma vesile olduğu gereksiz alkışlarda bulunabilir. Sizin boy miktarınızın üstü olduğu için bunlar kafanızın üstünden geçer gider. Birileri sizin olduğunuzdan daha zelil şeyleri size söyleyebilir. Kalbinizi kırar, gönlünüzü kırar, uykuları kaçar. Onlar da sizin bacağınızın arasından uçar gider. Çünkü sizin boyunuz ondan da büyüktür. Siz olduğunuz gibi kalırsınız. Bize ait olmayan cümlelere karşı üslubumuz bunun olması gerekiyor gerekiyor. Bunun içinde bu işin son sınıfı olan incinmeme mesleğini güzel bir şekilde elimizde tutmamız gerekiyor. Şimdi bizim konumuz uhuvvet. Ne demek uhuvvet? Kardeşlik demek. Tabii bir anadan doğma kardeşlik gibi değil. Çünkü anadan doğma bir kardeşliği konuşacak olursak adama sorarlar. Tamam kardeşin de hangi kardeşsin? Habil misin? Yoksa Kabil misin? Kardeşlerin de çeşidi var. Habil gibi kadere rıza gösteren bir sadaka tehli olmak var. Kabil gibi insanlığın en güzellerinden birisine kıyan zalim bir birisi olmak da var. O yüzden uhuvvet öyle bir şeydir. değil. Uhuvvet, Allah rızası için olunan kardeşlik çeşidi. Hadiste şöyle geçiyor. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil manada iman edemezsiniz diyor. Şimdi benim Sinan'ı sevmemle iman etmem arasında nasıl bir ilişki var? Sevmeyi emredenin emrini tepeleyip geçersen ona inanıp iman ettiğinden de bahsedemezsin. Şimdi ilişki ortaya çıktı değil mi? Benim sevmemle imanın ne ilişkisi var? Ben vasıf ve seciyeleri benim karakterime uymayan birini seviyorsam belli ki birinin hatrı için seviyorumdur. Birinin hatrı için seviyorsam belli ki ben o hatrını gözettiğim kişiye inanıyor, iman ediyorumdur. İmanla sevginin böyle bir ilişkisi de ortaya çıkıyordur. O zaman yine serlevha yapacağımız bir cümle, demek ki Allah kendi rızasını kulların rızasının arasına koymuş desek doğru olur mu? Yani şöyle bir insan modeli olabilir mi? Seni kırdım, seni tanımadım, seni üzdüm, sana çok karaktersiz davrandım ama ben sadece Allah'a severim. Ben sadece Allah'a saygı gösteririm. Böyle bir şey olamaz. Allah'a saygı gösterdiğinin emaresi nedir? İnsanlara gösterdiğin saygıdır. Allah'a muhabbet ettiğinin emaresi nedir? İnsanlara gösterdiğin muhabbettir. Şimdi Allah için seviyorsak, Sevdiğimiz insanda imandan başka bir özellik aramamıza gerek var mı? Gerek yok değil mi? Şimdi mesela şurada vasıfları, karakteri yüksek bir adam sayalım. Bizim vedoyu sayalım mesela. Karakteri güzel, duruşu güzel. Şimdi böyle vedo gibi bir adam düşün. Esprili, karakterli, yetenekli, dünya güzeli bir adam. Böyle bir adamı sevmek için irade kullanmanıza gerek var mı? Her yemeğe gittiğinde ısmarlıyor, ortamda en güzel esprileri yapıyor. Seni sürekli evine taşıyor, hastayken sürekli seni ediyor. Böyle bir adamı... Bana sorarsanız yani la teşbi belki sevmenin sevabı bile yoktur yani çünkü kendini bıraktığın anda mıknatıs gibi çeker bu adam seni. Yani böyle bir adamı bizim köydeki ördek bile sever. Bir de öteki tarafta sefayı düşünelim mesela. Gıcık, sürekli insanlara laf sokuyor, karakterin uymuyor, fıtratın uymuyor, bir ortak iş yapmaya çalışırsın, ortak hiçbir paydada buluşamazsın, yüzüne ekşi ekşi bakar böyle kınayıcı bir şekilde... Şimdi böyle bir adamı bir insan kendi içinden gele gele belki sevmekte zorlanabilir. Ama böyle bir adamı seversen bellidir ki asla menfaat için değil, karakterin uyuştuğu için değil, lezzet aldığın için değil, ücret aldığın için değil, yalnız ve yalnız Allah'ın rızası için seviyorsun demektir. Şimdi baştaki hadisliğine manalandı mı? Sevmekle iman etmenin ne alakası var? Karakteri, fıtratı bana uymayan bir insana ben inadına muhabbet gösterirsem bellidir ki burada ben sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetiyorum demektir. Mesela sen Musab'ı buraya getirdin diyelim senin oğlan. Musab da çok yaramaz diyelim. Ortalığı yıkıyor, inletiyor. Oğlum dur diyorsun, elini uzatıyorsun, elini ısırıyor. Kucağına alıyorsun, üstünü kirletiyor. Al şu çikolatayı, Yesus diyorsun, çikolatayı hallara sürüyor. Böyle durmuyor, duvara tırmanıyor böyle, örümcek ağa atıyor diyelim Musab anladın mı? Arkanı döndüğün anda taklalar atıp atıp kafana vuruyor, öyle bir çocuk düşün 2 yaşında. Şimdi böyle bir çocuğa bir insan ne olursa tahammül eder, babasının hatırı için tahammül eder. Böyle bir çocuğa şefkat göstermek aslında referans olanın babasına şefkat göstermek demektir. Ve onunla da komşu olduğunuzu düşünün. Komşu iki saat işim var bu çocuğa bakar mısın? İçin diyerdi ki ya ben hiç bakmak istemiyorum bu çocuğa, bu çocuk beter yani. Şimdi ben bu çocuğa baksam kendime çay dolduracak vakit bulamam ya bunun peşine düşünmekten. Ama bakarım be komşu senin canın sağ olsun. Dediğin anda anlarsın ki fıtratı ve karakteri sana uymayan bir çocuğa birisinin hatırı için bakıyoruz Burada asıl odak noktası çocuk değil. Hatrını gözettiğin kişi olur. Vasıfları, karakteri, fıtratı sana uymayan birisini de sevdiğinde anlarsın ki iman ettiğin zatın hatrı için onu seviyorsun. Ve bu sevgi ne olur biliyor musun? Saf sebep olur. Şimdi anladınız mı? İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de kamil manada iman edemezsiniz. Neden? Sen vasıflara uymayan birini severek Allah'a itaatini gösteriyorsun. Kulluk değil mi bu? Ubudiyet değil mi bu? Tam kalite burada değil mi? Şimdi mesela... Münafıklarla ilgili bir namaz hadisi var. Münafıkların en çok zorlandığı namaz, sabah ve yatsı namazlarıdır. Neden? Şimdi biraz vücut ağırlaşır, zordur. Evet. Bu ama işin yüzde onluk kısmı, işin yüzde doksanlık kısmı başka. Kimsenin görmediği bir şeydir. Şimdi öğleyi kılsan, ikindiyi kılsan, akşamı kılsan ekseriyetle işte, eşte, de, değil mi? dostta, yürüyüşte olduğun için bir cemaate denk geliyorsun. Cemaate denk geldiğin için ne oluyor? Birileri seni görüyor, bir de sesin güzelse, imamlıkta yapıyorsan, müezzinlikte yapıyorsan birileri sürekli seni alkışlar. Ama yatsı ve sabah namazının ibadeti öyle değildir. Niye? Çünkü kimsenin görmediği bir andır. Ama o ibadetlerin de en makbulüdür. Demek bir ibadette ne kadar zorlansan sevabı o kadar yüksektir. Aynı şeyi dostluk ve muhabbete gösterelim. İnsanlar desin diye birbirimize metiyeler dizsek, övgüler dizsek, haşa dalkabukluk etsek, menfaat ilişkileri kursak... Ki daha önceden işlemiştik menfaatin olduğu yerde merhamet olamaz. İslam'ın temeline aykırı bir şey. Birbirimizle menfaatla ilişkiler kursak sabah ve yatsı namazına zorlanırlar dediğin münafıkların ahlakına benzemiş oluruz haşa. Ama vasıfları sana uymayan bir insana inadına muhabbet götürsen, inadına çay götürsen, inadına o ikramı götürsen ne olur? O adamın gönlünde bir pencere açılır ve olay Allah rızasına döner. Bir gün İzmir'de spor salonuna gitmiştim. Antrenmandan çıktığında da karşısında bir tane kafe vardı. O kafede de böyle akşam namazını kılıp geçer sabah namazına kadar o kafede ders çalışırdım. Bir gün o spor salonunda tam çıkarken yanda da bir dönerci var. Dönerci de bizim derslere gelen bir abi. Orada bir adam gördüm. Hani böyle yağlı kaslı adamlar olur, bilir misiniz? Kafayı da şöyle McGregor kafaya kaldırır ama böyle zebellah gibi bir adam. Orada gördüm fırsat bu fırsat. Ben bu adama burada selam versem. Zaten Bornova küçük bir yer. Bir hafta sonra bir daha görür. Bir selam daha veririm. Çay ısmarlar. Ben bir gün bu adama ders yaparım dedim. Orada selam verdim. Çünkü ortak tanıdığımız vardı dönerci abi. Onun vasıtasıyla baktım o da onla konuşuyor. Ben de ona selam verirken fırsat buldum ona da selam verdim. Ardından 2-3 gün, gün geçti. Kafede oturmuşum ders çalışıyorum. Baktım tam yanımdan geçiyor. Dedim kardeş selamünaleyküm dedim. Şöyle robot gibi bir şekilde yanımdan geçti. Şöyle bir döndü baktı. Bir dakika dedi. Bir ileri gitti, geri gitti. Yerinde döndü. Belli başlı hareketler yaptı. Yanıma tekrar geldi. Şimdi merhaba dedi. Elini cebine attı. Çat dedi silah çıkardı. Pardon yanlış olmuş dedi geri koydu sigara çıkardı sigara içiyor musun dedi. Daha sonra oturayım mı ben dedi otur dedim kardeş bir muhabbet ederiz çay içeriz falan bir oturdum neler anlatıyorum Risale-i Nur'dan böyle haşir meseleleri tevhid meseleleri vesvese meseleleri namaz meseleleri en son baktım böyle de dinliyor tam kilitlenmiş. En son bitti nasıl dedim yani Risale'deki meseleleri anlıyorsun değil mi dedim benim cinlerim senin cinlerini döver dedi. <gülüyor> Konu birden başka bir yere gitti cinlere gitti böceklere gitti silahlara gitti ama muhabbet kurabildim. <gülüyor> Bazı noktalarda anlaşamadık Cinlerin kavgasını çözemedik Ama insan olarak kavgamızı çözdük Belki fıtrat olarak anlaşılması çok zor bir arkadaştı Ama o arkadaşla bir şekilde bağ kurduk Başka bir arkadaş vardı Yine bizim İzmir'de Kardeş nasıl biliyor musun Sinan? Jilet atmadık Hiçbir yer bırakmamış sesine kadar jilet dolu çocuğum ben de ne yaptım ettim. Bir şekilde bu arkadaşla bir pastaneci vardı. Onun vasıtasıyla tanıştık. Şimdi biz de Mersin'de biraz benzer ortamlarda çocukluğumuz geçtiğinden dolayı öyle arkadaşlarında kalbi nedir, dili nedir anlıyoruz. Bir de anlıyoruz derken insanlar onlara hususi bir dil kullandığımızı zannediyor. Hayır öyle bir şey yok yani. Biz kendimiz gibi oluyoruz. O hali bildiğimiz için karşı tarafa da öyle tesir ediyor belki de. Ekstra bir durum yok yani. İnsanlar soruyor ya. Aa öyle insanlara nasıl davranıyorsunuz falan. Zatı haliniz öyle insanlara nasıl ve Önce zatı halim demiyorum falan yani. Ben deniz öyle bir insanı görsem yani sen deniz öyle bir insanı görsen orada damla olduğunu anlarsın. Öyle bir şey yok yani. Normal dışarıda nasıl anam babam konuşuyorsun onlara da öyle. Neyse bu kardeşe ısrar ediyorum. Ensek yüküne kadar ciletli kardeş dersleri bak sakın imal etme falan. Düzenli de geliyor. Bir gün oturmuş, burada oturmuş. Ben de karşıda kürsüdeyim. Böyle dersi dinliyor. Tevafık işte yani kaderin işi. Yanında da bir tane apaç oturmuş, böyle tesbih sallıyor. Böyle yaptı, böyle yaptı. Ben dersi anlatıyorum ama gözüm o arkadaşta. Çocuğu şuraya oturtana kadar akla karayı seçtik. Çocuk çok sıkıldı. ortamlardan gelmiş yani. Böyle tesbih sallıyor, sallıyor, sallıyor yanındaki. Bu iyice böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Kaş göz gitti. En son şuna döndü, baktı. Tespihçi de böyle bakıyor. Böyle bakıyor, tamam mı? Hasbinallah dedi. Bir döndü. Enseydeki jiletleri bir gördü tespihçi çocuk. Çocuk tespih cebine koydu. Ben oradan sordum. Sarı şey ilahisini duydum. Soruyorduğumuza. Çocuk var ya ders sonunda. Belki ben öyle gördüm. Takkeli gördüm çocuğu. Mümarekleşmişle o tezbihli çocuk. <gülüyor> Satranç masası gibi yani çizilmedik yer kalmamış. Yani çoğu zaman da yüzünle anlatamadığım meseleyi ben anlatıyorsun. <gülüyor> bu da ilginç bir tebliğ meselesi <gülüyor> öyle değil mi? Yine İzmir'de bir grup arkadaşa topluyorum ders yapıyorum ama çocuklar gerçekten arıza. Çocukların bir tanesi 2-3 ayda bir bu çocuğu buluyorlarmış tehdit edecekleri bir adama zarar verdiriyorlarmış para verdiriyorlarmış. Çocuğun geçim kaynağı bu. Ben de bu arkadaşa denk geldim. Kaynaştım bunla. ama bu arkadaşa hani biz bir toplu ders yapıyoruz ya bir de böyle dar daire ayrı, ayrıntılı ders yapıyoruz. O şekilde 20 kişilik bir ekip kurdum. Ekibin 15'ini bu getirdi. Hz. Musab diyorum çocuk yanımdan peçeteden çarşaf yapmış çıkışta diyor gider miyiz diyor. Anladın mı? <gülüyor> böyle yapayım işaret yapayım yani. Böyle adamlara Hz. Musab gibi olmayalım mı diye anlatıyorum yani. Neyse bir gün birinde dalmışım derine. Geçen de videoda denk geldik işte. Nasıl anlatıyorum? Kendimden geçmişim. Hz. Musab her şeyi elinin tersiyle etmiş. Resulullah'ın peşine düşmüş. O ne derse o şekilde yapmış. Yesrib-i Medine'ye çevirmede en büyük vesilelerden bir tanesi de Musab'mış diye anlatıyorum. Musab öyle varlıklıymış. O Mekke'de yürüdüğünde insanlar panjurlarını açıp onun güzelliğini seyrederlermiş diyorum. Mamal abi. <gülüyor> ne oldu bir adam? Ama o zaman panjur mu varmış diyor. <gülüyor> ya ana konu bu değil yani. Belki yoktur ama tasviri bu işte. Panjur panjur yani. Kuaför bir arkadaş var bu ekipten bayan kuaförü. Çocuk çok faça ama john Yani çocuk racon bir çocuk ama... Papatya suyuyla saçlarını sarartmış falan. Hani çocuğu yanlış anlayıp bir çatsan 20 dikişle çıkarsın oradan. Öyle bir çocuk yani. Bir günde vesvese meselesi anlatıyorum toplamışım bunlara. Bak kardeşler vesvese şöyle vesvese böyle. Şimdi siz namaz kılacaksınız. Vesveseleye çok takılabilirsiniz. Hani böyle namazda gözünüzün önüne resimler gelir, şekiller gelir, eski hayatınızdan böyle kareler gelir. Hiç aldırmayın dedim. Çocuk da böyle dinliyor. Mehmet abi dedi. ''Abi bana video geliyor ya.'' çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım bunu ya? Neler yaşamışsa çocuk zamanında o da o ekipten yine. Bir tanesi geldi full dövme. Çocuğa da dedim ki durum varsa bunları sildirmek. Sağlığa da çok zararlı değilse güzel olur dedim. Abi çocuk bir sildirmiş var ya hani Michael Jackson... Siyahi bir hayattan beyaziye döndü yani. Çocuk aynı öyle böyle enigacı vokke diye yürüse <gülüyor> hiç şaşırmazsın yani. Öyle arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlara bir iletişim frekansı bir kanalı bulabildiysek böyle kafalarına vura vura bak hakikat budur, kurallar budur, içerik böyle doğrudur. Sana ayet okuyorum lan anlasana diye olmadı yani. Bir... Uhu ve ortamı oluştuğundan dolayı oldu. İnanın bana eskiden böyle Ateist, Deist, Stalinist, vesaire, çok arkadaşlarla sabaha kadar oturduk, konuştuk, fikir paylaştık yani. Tabii o zamanlar saygı da güzeldi. Sabaha kadar konuşuyoruz o niye olmadığını, ben niye olduğunu anlatmaya çalışıyorum ve elhamdülillah hep masadan fikir olarak bizim fikir kuvvetli kalkıyor sürekli, ilzam oluyor karşı taraf. İnan o arkadaşlar çok hayret etti sabahlara kadar. Ya gerçekten böyle miymiş, yaratıcı var mıymış diye. O arkadaşların birçoğuyla biz yol yürüyemedik ama kimle çay çorba yaptık, kimle yolculuk yaptık, kimle muhabbet ettik. Yani gönüllere, vicdanlara girildi. O arkadaşlarla çok güzel yol yürüdük. Orada da anlaşılıyor ki bu mesele anlatmak, kafaya balyozla vurmaktan önce uhuvvet meselesi. Şimdi bir gün bir arkadaş geldi yanımıza, böyle çok olur ya böyle ergenlikte babasıyla problem yaşayanlar. Ben dedi, babamı sevmiyorum dedi. Bizim peder bey de çok caz yapıyor, senfonisi kuvvetli bir gün patlayacağım dedi. Bunun günah olduğunu da biliyorum dedi yani. Ne yapayım ben dedi ama sevmiyorum bu adamı dedi ya babasını konuşuyor. Dedim ki sen babanı niye sevmek istiyorsun, sevmen gerekiyor mu dedim babanı. Çünkü zıttını söylüyor ya. Sevmiyorum diyor. Ben de onu soruyorum. Sevmen gerekiyor mu? O da dedi ki Allah böyle emretmemiş bir dedi. İşte orada film koptu. Madem Allah böyle emretmişse kulluğun gereği zaten babanın iyi kötü özelliklerine bakmadan sevmen gerekiyor. Bak mesele yine nerede düğümleniyor? Allah Azze ve Celle bizi yanlış pencereden bakıyor. Ben seni sevip sevmememi Sinan senin kriterlerine göre değerlendiriyorum. Doğru mu bu? Yanlış. Hangi canipten bakmam lazım? Allah canibinden bakmam lazım. Demek biz Allah için sevsek insanların ay güzel mi ay kötü mü diye özelliklerini de Şimdi dışarıdan da bize haklı olarak şunları soruyorlar. Abi siz dersleri anlatıyorsunuz. evet kardeşi. Güzel anlatılmıyor mu? On numara yani. E siz zaten eserlerden de okuyorsunuz. Eserlerdeki ayetler, hadisler vesaire. onlar da on numara. On numara mı? Mükemmel yani. E madem öyle abi siz niye hiç kendi aranızda anlaşamıyorsunuz dese bir tanesi. Biz ne diyeceğiz orada? Komik olur değil mi? Bize dese ki abi bırakın bu işleri ya. Kendi arasında iddia edemeyenler her gün iddia İslamı anlatıyor. Çok komik oluyor dese doğru mu yanlış mı? Doğru. Burada bize bakmıyor mu hiç? Bize bakıyor. Sürekli belli başlı, çok affedersiniz, kötü kalpli, yılan kalpli, böyle çatal dilli heriflerin bir orayı, bir orayı, bir orayı tetiklemesi, kışkırtması sonucunda ne oluyor? O grup ona laf söylüyor, o grup ona laf söylüyor, o grup ona laf söylüyor. Öteki münferit halde böyle biraz daha popülizm kazanayım diye başkalarına söylüyor. E diyor vesaire, sürekli fitne dili oluyor. Şimdi fitne oluyorsun ya, bizim için bir şey değişmiyor. Çünkü Allah'tan biliyorum imtihan diyorum biraz dişini sıkıyorsun. Allah razı olursa sevaba dönüşecek. Birçok günah kefaret olacak ama dışarıdaki arkadaş bunu bilmiyor ki ona zarar olmuyor mu? zarar oluyor yani. Bakın mesela kaç tane Osmanlı'dan sonra İslam ülkesi ayrılmış değil mi? Onlarca. E ne oluyor şimdi o kadar ayrıldın? Ortada bir tane böyle kene gibi bir şey var. Ne o kenenin adı? Ya İsrail değil mi? Bir terör devleti var orada. 6 gün savaşları sonucunda 6 günde 3 katına çıkıp Gazze'yi, Kudüs'ü eline geçiren bir terör devleti var orada. Ya nasıl var ya? Mısır'ı var, Suriye'si var, Türkiye'si var, Ürdün'ü var, Katar'ı var, Cezayir'i var, Tunus'u var. Ya nasıl ya? Küçücük Ur gibi. Ya nasıl bu işte? Birbirimizle uğraşıyoruz abi. Birbirimizin farklılıklarıyla birbirimizi sevmeyi öğrenemiyoruz. Ben sendeki her sıfatı sevmek zorunda değilim Sinan kötü sıfatım varsa ben sevemem onu ama ben seni kötü sıfatlarınla sevmek zorundayım kimin işine yarıyor ur kadar kene kadar belki zamanında 1964'te tükürseler yıkılacak olan bir tane terör devletinin işine yarıyor. Ne oluyor? Bak nasıl da çeviriyor. Nasıl da her yerde kan zulüm devam ederken oraya hiç zararı dokunmuyor. Nasıl oluyor bunlar? Nasılları bize bakıyor. Nasıllarında şöyle bir durum daha var. Şu an bir adetullah konuşalım mı arkadaşlar? Adetullah ne demekti? Yerin çekmesi, suyun kaldırması, kütle çekim kanunu gibi bir yasa. Allah Azze ve Celle'nin bir yasası, bir adetullah. Şöyle bir adetullah var. Ne zaman müminler birbirine düşerse, aralarında günahları artmasın diye Allah üçüncü bir kişiyi onlara musallat eder. İki tane grup savaşıyor. Neyden? Mezhepten. Meşrepten. Neyden? Meslekten. Böyle batıl bir meseleden birbirlerine düştüğünde böyle bir savaş hak olabilir mi? Sen farklısın diye ben sana savaşabilir miyim? Sen de bir cihette müminsin. Ben de bir cihette müminim. Dost oluruz, kardeş oluruz. Birbirimizi ikna ederiz. Ya deriz bak ya, Bu doğru değil. Bu yanlış deriz yani. Sempozyumlar konulunu daha akademik dillerle ikna edilir. Çok daha profesyonel şekilde ikna olur. Ama bizler batıl olan, birbirimizle sürekli kapışma noktasına girdiğimizde Allah Müslümanların günahı artmasın diye adetullah olarak üçüncü bir eli karıştırıyor ve artık onların elinden zulme uğruyorsun. Çok üzücü yani. Ama hakikat bu. Bence bu cümleyi duyduktan sonra sizin de zihninizde birçok mesele canlanmıştır. İslam bir büyük hazineyi kaldırmaya benzer. Doğru mu? Ortada bir şekilde hazinede olsa bir yük var mı? Var. Ortada kaldıramayacağım bir yük olsa şu masa mesela mermer masa tek başına zor olur. Doğru mu? Ne istersin? Yardım. Ya biri de görüp El versin ister Ya şimdi ortada kaldırılması gereken bir yük var. İnsan ne ister? Bunu kaldırmaya yetişecek başka elleri ister ya. Birazcık kafası durmamışsa o birliği ister. Demek ki biz ortadaki yükü kaldırmak için biri o kanattan, biri o kanattan, biri o kanattan dessas ve müfsit olmadığı müddetçe... Kim o taşa el uzatırsa biz memnun oluruz oradan. Kim o yükü kaldırmaya mücadele ederse inanın başka bir şeyle de uğraşamaz. Yani bu fitneyle, gıybetle, iftirayla uğraşanlar kim biliyor musun? Bomboş adamlar. Başka işleri yok. Bir karıncanın Çekirdeği taşıması kadar katkısı yok İslam'a. Zararı var mı? Zararı gırla? Allah da o boşluktan dolayı o adamı öyle fitne füçür işlerle uğraştırıp duruyor. Şimdi Risale-i Nur'dan geçen birkaç cümleyle devam etmek istiyorum. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, efkar, fikir. Yani bir mesleğin var, bir de mesleğin neyi var? Fikri var. Mesela bu mesleğin fikrine göre. insanlar sosyal medyanın, sinema sektörünün, gençlerin, insanların, ihtiyaçlarının ulaşabileceği noktaların önemini bir türlü anlayamıyorlar. Var mı etrafınızda sosyal medya kullanmayan bir tane dedeniz? Bak Karadeniz'de bizim emiceler var, Gebze'de emiceler var. Köye gidiyoruz, bak kaç yaşında babalar, amcalar, dedeler var. Hangisi demedi, ben Facebook'tan da bunu takip ediyorum diye. Sen bir şeyleri tartışırken insanlar aldığı o gemiyi götürüyor yani, böyle bir dünya yok. İnsanlar sosyal medyada güçlü olmanın kıymetini cami yapmak gibi de görmeleri icap ediyor. Neden? Çünkü cami hem kutsiyet atfedilmiş hem iman kurtarmaya vesile, namazlara başlamaya vesile ama sosyal medyada bunu vesile. O da iman kurtarmaya vesile. O da insanların namazına vesile. Bunları birbirine yakın görmek durumundayız. Öyle bir asırdayız. Gençler kötü filmlere de alternatif oluşturmak zorunda. Gençler insanların eğlendiği sosyal mecradaki kötü projelere de alternatif oluşturmak zorunda. Allah aşkına bazen gençlerin ahlakını bozacak o kadar yüksek seviyede bir şey görüyorum ki sosyal medyada. Onu şurada reddiye vermek için bile açıklasan fikirler karışır. Ya böyle kötü bir şey var buna mücadele edelim cümlesini söylediğim anda zihinleri idlal eder. O kadar kötü ya bu kadar kötü şeyler var. Nasıl mücadele edeceksin bunlarla ya? Ne olmuş oluyor bu? Benim mesleğim oluyor. Peki tek doğru bu mu? Hayır canım tek doğru bu değil. İşte konu burada. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit. Ben kendi tarzımı, üslubumu hak biliyorum. Zaten hak bilmesem niye burada olayım değil mi abi? Mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkım var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Şimdi Sinan sana göre peygamber hanımları olan annelerimizi biraz kenara koysak. Sahabe annelerimizi biraz köşeye koysak, dünyadaki en kıymetli anne kimin ki? Senin annen değil mi? Peki senin bunu söylemende bir zarar var mı bize? Sinan dese ki ben en çok kendi annemi seviyorum, var mı problem? Sen en çok senin merhum anneni sevmiyor musun? Değil mi abi yani? Bunda bir beys var mı? Yok. Peki Sinan şu cümleyi dese, dünyadaki tek güzel anne benim annem dese, Bizim annelerimize kötü demiş oldu. O zaman biz mesleğimizi en güzel meslek benim mesleğim diyebiliriz. Bu bir sevgi çeşididir. Ama tek güzel meslek benim mesleğim. Tek güzel hayal annem, tek doğru hayal annem dediğim anda bu bir tabelacılık olur. Bomboş bir iştir. Ve diğer bütün mesleklere, diğer bütün yollara onlar doğru değil demiş olurum. Ve böyle bir durumda başka mesleğin batıl olduğunu öne sürdüğünde ilk kaybedeceğin şey ihlaslı oluyor biliyor musun? Yani ilk kazanman gereken şeyi ilk kaybediyorsun ihlasından yiyorsun. Şimdi bazen şöyle tavırlar gördüğünüz oluyordur. Belki yıllarca bir hizmet sektöründe bulunmuş bir grup, bir ekol. Bir bakıyorsunuz, az önce konuştuğumuz gibi, insanlara yapıcı davranması gerekirken, onlara yol açması gerekirken, karda hani yol açarlar, arkadan gelenler ayak izi izler ya, öyle bir tavır sergilemesi gerekirken, rol model olması gerekirken, yapıcılık ortaya koyması gerekirken, bir de bakıyorsunuz en çığırtkan, bir de bakıyorsunuz en fitne veren, bir de bakıyorsunuz en çok yalanlar ve gıybetlerle uğraşan, başkalarını sürekli tenkit etmekle uğraşan insanlar oluyorlar bir anda. Şaşırıyor musunuz buna? Şaşırma sebebiniz o tenkit bir girdiği anda ihlastan yiyor. İhlastan yediğinde ihlas Allah'la birebir iltibat değil mi? Allah için yapmak demek ihlas. Başka ne demek? Samimiyet demek. İçinden gele gele yapmak demek. İhlastan yediği anda Allah ile bir iltibat iletişim kalıyor mu? Kalmıyor. Artık kalp beslenebiliyor mu? Beslenmiyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Allah o kişileri... O grubu, o ekolü. ileride biz de böyle bir imtihana girebiliriz. Allah bizi muhafaza etsin. O yüzden kendi işimizde uğraşalım. Allah o grubu, o ekolün rütbesini söküyor, rütbesini. Daha önce bir rütbe var mıydı? Var. Rütbe neyden verilir? Vazifeden. Bu rütben var, senin vazifen budur. Mesela bir gün askere gitseniz, bir genelkurmay başkanını ve yanında bir askeri birlikte... Sobaya kömür atarken görseniz ne dersiniz? Yahu kömür atmak için genel kurmaya olmaya ihtiyaç var mı? Onun vazifesi başka dersiniz. O kömür atmak için değil, o orduları yönetmek için dersin. Lütfen ne veriyor? Farklı bir vazife veriyor insana. Yani dışarıda nasıl insanlar kafelerde bir yerlerde oturup dedikodu yapıyor? Bir bakıyorsun genel kurma başkanının rütbesindeki birisi... Aynı işleri yapıyor. O zaman şunu anlarsın, rütbe sökülmüş arkadaş. Çünkü o rütbeyle o işi yapmasına müsaade yok, daha önemli işleri var. Ordular yönetmesi lazım. Ve devamında o tür insanlardan ortaya çıkan üzücü hadiseler, yaralayıcı cümleler, uğraşmaması gereken şeylerle uğraşmasının sonucu ne biliyor musun? Rütbe sökülmüş ama bunun duyulmasını da istemiyor. O rütbeyi bırakmak istemiyor. Hafizan Allah, Allah cından köşesinden öyle de ya böyle de olsa bir şekilde yol açıyor ya. Bir şehrah açıyor ya, bir menheç açıyor ya. Yani ufak da olsa bir vazife verdikten sonra biz yanlış tavırlarda, etvarlarda bulunup rütbemizi sökerse yani biz de Hafizan Allah aynı hallere düşebiliriz. Allah o ciddi muhafaza buyursun. Şimdi uhuvvet bu kadar önemli mi? Sorusunu soralım mı? Çünkü çok önemli bahsettim yani. Baksana uhuvvet yok. Neredeyse imanı bile kaybedecek. Çünkü birbirinizi sevin hadisini az önce konuştuk. O kadar önemli mi uhuvvet? Önemli. O zaman uhuvvet her şeyi birbirine bağlayan şeydir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman daha güzel bir tabirde bulunalım. Uhuvvet kayyum değerdir. Uhuvvet olmadan başka vasıf ve özellikleri birbirine yapıştırmaya cem etmeye bir ihtimal asla mevcut değil. Uhuvvetim yok ama imanım çok. Olabilir mi? Yani olmuyor yani. Uhuvvetim yok ama... Çok güzel bir kulum. Olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü uhuvvet ne değer dedik? Hayyum değer dedik. Her şeyi ayakta tutan ve birbirine bağlayan o sır uhuvvettir. Albay Hulusi Yahya abi şöyle bir cümle diyor. Uhuvvet mesleği oturmamış bir insandan marifetullah Allah'ı tanıma asla açılamaz diyor. Yani biz kardeşlik bağlarımızı o kuvvetli hale getirmeden Allah'ı tanım mertebesine de asla ulaşamayacağız. Peki neden bu kadar önemli kardeşlik bağı? İbadet, kulluk, dua ne derseniz deyin hepsi bizim bir olmamıza, cem olmamıza bakan hadiseler. Şimdi Karadeniz ormanlarında ne kadar bulutlar yağmur indiriyor? Çok. Allah orada öyle yaratıyor. Peki çöllerde vazifeli bulutlar ne kadar yağmur indiriyor? Kaktüse yağmur mu gerek? Allah oraya az indirtiyor. Peki soralım ya Rab. Karaderiz ormanlarına bu kadar bulut gönderiyorsun, yağmur gönderiyorsun. Çöllere göndermiyorsun. Haşa. Fizik dersinde şöyle işlemiştik ya. Ormanın bol olduğu yerde bulut ve yağmur bol oldu. Ya Böyle bir mantık olabilir mi? Akılsız şursuz şefkati olmayan bulut nereden bilecek oraya suyu öyle indirmesi gerektiğini? Biz bazen inşaata girdiğimizde diyoruz abi şu toprağı şuraya indir diyoruz götürüyor başkasının bahçesine indirmiş. Bulut nereden bilecek nereye suyu indirebileceğini? Böyle basit bir mantık olabilir mi? Olamaz. Demek başka bir sır var. Karadeniz ormanlarındaki ağaçların yan yana sık omuz omuza uhuvvet perçimlemesi... Allah'ın merhametini celb ediyor ve Allah da oraya yağmur indiriyor. Ama çöllerdeki ağaçlar tek tük olduklarından, bir olamadıklarından, cem olamadıklarından o da bulutların celbine, rahmetin celbine bir dua oluşturmuyor. Demek ki bizler ne kadar bir olursak, Karadeniz ormanları gibi yan yana omuz omuz olursak, Allah'ın rahmetini de o kadar çağırmış olacağız. Örneği var mı? Var ya Mersin'deki dört katlı medrese var ya elhamdülillah. Bir gün bir kafeye gittim, misafirim geldi, kahve içiyorum Bir garson kardeş vardı, hayalhanemi tanımadı. Beni... Tanımadı. Adımı bilmiyor. Dersleri bilmiyor. Ne anlattığımızı bilmiyor. Baktı ya siz dört katlı değil mi dedi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Karadeniz ağaçları, ormanları gibi yan yana dua ettik ki. Allah o duada külliyet kabul kabule kareyin etti. Kabul etti elhamdülillah. Şimdi aynı duayı İstanbul için etmek zorundayız. Orada da bu işi kardeşlik boyutunda bekleyen çok fazla arkadaş var. Onlara ulaşmak için Allah aynı böyle bir yeri bir şekilde. Ne şekilde bilmiyorum. Aklım yetmiyor buna ya. Biz yarını planlayabilen adamlar değiliz. Zuhurata tabi bir hayatımız var yani. Ama bir şekilde inşallah onu nasip eder. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu söyleyemezsin diyor. Neden diyorum? Zira senin gibi Niyeti halis olmayan bir adam, kötü niyetli bir adam nasihatı bazen damana dokunur, aksül amel yapar. Karşıdakini kazanacağım diye bir de kırar. Neden? Niyeti halis değil. Demek ki sözde doğruyu söylemenin önünde bir olay var. Neymiş o? Niyetin halis olacak. Küçücük bir çocuğu kucağınıza versek, şöyle de bir tane tokata aşk etse ne yaparsınız? Gülersiniz. Niye? Niyeti halis. Koca bir adam, kucağınıza oturup tokat atmaya çalışsa ne olur? <gülüyor> <gülüyor> bu camda ne işin var ya? Adamı tavana falan lan. Niye? Böyle halis niyet mi olur yani? Bu salaklık olur o yaştan sonra. Şimdi demek ki niyet, fıtri haller, bu cihetler çok önemli. Bazı adamlar vardır, çay içer misin der, rahatsız olur. Çay içer misin kardeşim? İçmem, istemem senin çayını. Rahatsız eder adamın lafı ya. Bazı adam vardır, üç buçuk dakikaya bir sana laf sokar, hoşuna gider ya. İki dakikada bir, bir oradan tokat vurur, bir oradan laf yapıştırır, bir oradan masayla birlikte gülersin, ha ha ha diye. Sonra dersin, dir lan bu adam falan. Demek niyet, amelden bir adım önde bir hal bu işlerde. Şimdi sabah namazına birisi kaldırır, vay kardeşim, al kardeşim, can kardeşim, pamuk kardeşim, Elini öpeyim. Haydi Rabbi bizi huzuruna gidelim falan diye. Kakül gitersin bu ne kadar rahatsız edici bir tavır ya? Var mı öyle bir pamuk şeker birisi? Üstü bu böyle güzel de olsa, müzeyyen mühisip de kullansa yani niyeti ölürse ya bu adam bu adam değillersin rahat eder seni. Ama sevdiğin bir tane abi gelir. Lan kalkın şimdi alayınızın ağzına biberi basarım diye. onun sesini duyunca bile mutlu olursun. Seninle ilgilenmesi bile hoşuna gider, değil mi? Kalkayım dersin yani. Hatta bazısı bazısını paçasından ta, tuvalete kadar sürükler kalkılar namaza diye. Ama rahatsız etmez adamı. Şimdi bir gün hacının bir tanesinin torunu geçmiş yanından. Demiş ki, ula demiş şu benim toruna bak. Nereli bu hacı? Ula <gülüyor> demiş şu uşağa bak demiş ya. Müslüman mı gavur mu belli değil demiş ya. Daha sonra yanındaki diyor ki, emmi diyor öyle deme diyor ya. Niye demeyeyim diyor, yalan mı diyor. Dediğin yalan değil ama her doğruyu söylemen doğru değil. Sen... O gence güzel ve merhametli davransan o adam seni sever, senin şahsında da İslam'ı sever. Ama sen o adamı sürekli eleştirsen ve o adam dediğin küpesiyle namazı belki eşdeğer tutuyor. Daha bilmiyor ayrımlarını. Eşdeğer tutuyor. Sen onu eleştirsen ne olur? Bir cinayet hükmünde olur. Doğruyu söylememiz lazım mı Ömer? Lazım. Her doğru her yerde söylenir mi? Söylenemez. Böyle bir dünya yok. Bir soru soralım. Habeşistan'da Cafer bin Ebu Talip, Necaşi, oranın kralı değil mi? Yöneticisi olan. Necaşi'nin karşısına dikildiğinde Kafir'in suresini okuyabilir miydi? Okuyabilirdi. Ama okumamış. Neden Meryem suresinde Hz. Yahya ve Hz. İsa'yı bahseden mesele okumuş. Çünkü ıslıp önemli. Ama biz şöyle yapıyoruz. Adama kafire söyleyeceğin ayeti söylüyorsun. Namaz kılan adama. Adam diyor ki ya bu niye böyle diyor. Niye böyle söyledin diyor. Sen de diyorsun ki ben ayet söyledim. Kendi bilir. Yani içerik doğru mu? Doğru. Üslıp doğru mu? Tamamen yanlış. Yani Cafer bin Ebu Talip haşa bilmiyor ama sen ondan da iyi biliyorsun. Sonra da diyorsun ki bir de yani kendinin de haklı olduğunu meydana çıkartman lazım. Abi bak ben o adamın yanına gittim anlattım anlattım. O adam beni anlamadı diyorsun. Kafasına balyozda vurur gibi anlatmışsın. O adam seni anlamadı. Peki sen Allah'a anlayabildin mi? O adamı seni anlayıp anlayamadığı meçhul ama senin Allah anlamadığın kesin. Üsluplarımızı böyle gösteriyor maalesef. Bazısı da Aynı kırıcı nefret dilini kullanıyor ama peşi sıra dayanağı var mı? Var. Hz. Ali Efendimiz dememiş mi ya? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Dememişler mi? Demişler, ben de susmadım. E, Efendimiz başka bir yerde de diyor ki, ya hayır söyle, ya sükut ile. Birinci cümleyle ikinci cümleyi telif etmezsen, ne demek telif etmek? Onunla onu bağlayıp tek bir sudan akıtmak. Sen o zaman önüne geleni kırıp geçirirsin ya, yıkıp geçirirsin. Ama en çok neyi yıkıp geçirirsin? İkinci cümleyi yıkıp geçiririz. Demek bu cümlelerin birbiriyle telif olunmaya ihtiyacı var. O yüzden bir cümleyi duyup ezberleyip tutup hemen birbirimize satmaya özüm yok. Önce bakalım bakalım. Bunun üstü bu nasıl? Bak size hayret verecek bir şey söyleyeyim mi? İmam Şafii Kur'an'ı çocukluğunda biliyor mu? Biliyor. Allahu alem. 14 yaşında ihtitat etmeye başlıyor mu? Ediyor. Siyeri biliyor mu? Biliyor. Savaş hukuku biliyor mu? Biliyor, biliyor, biliyor, biliyor, Yani konuşmaya gerek var mı? Sahabelerin her birinin hayatını biliyor. Siyer biliyor, mağazi biliyor, her şeyi biliyor. Ya Kur'an'daki ayetlerdeki bazı kelimelerin ve tasvirlerin tam ne demek istediğini anlayabilmek için 1 milyon cahiliye şiir ezberlemiş ve şiirlerin birçoğu da bomboş, beş kuruş etmez şiir. Yani bir milyon şiir ezberledi. Değil şey düşünmeyin. Aa ne güzel edebiyat. Çoğu beş kuruş yetmez şiirler ya. Ama niye ezberliyor? O kelimeler onların arasında ne manada kullanılıyor diye. Bir yabancı kardeş gelse, Türkçeyi de yeni öğrenmiş. Ben de ona kalk git buradan ya desem. O adam kalkar gider. Niye? Mecaz avam elinde hakikaten kilap eder. Ama bizde kalk git buradan ne demek? Ya Sinan kalk git buradan ya. Aa, espri yaptım ben de karşılık verdim demek. İşte bu ve bunun gibi tabirlerin anlaşılabilmesi için bir milyon şiir ezberlemiş İmam Şafii Hazretleri ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen de diyorsun ki susardın değilse şeytan. <gülüyor> ya bu kadar mı? Yani şu birikime karşılık yaptığın tavır bu kadar mı ya? Bir bekle bir sabret bakalım o sözlük o cümleyi. Hangi üstlükta kullanmışlar yani? Eczanedeki ilaçların her biri faydalıdır ama herkese mi faydalıdır? Hayır. Hastalığa göre faydalıdır. E sen eczanedeki bütün ilaçlar faydalı diye adamın ağzına tıksan. Ne olacak o iş? Zehir olacak o adama öyle değil mi? Bir de başka bir zümre daha oluyor. Cennetin cehennemin ortasına oturmuş. Bu cennetlik değil. Bu cehennemlik değil. Bu haşa haşa. Bu cennete girerse ben o cennete girmem. Duydunuz mu bu cennet cehennemin ortasına oturmuş. Ellerinde de bir tane kepçe var. Karıştırıyor böyle. E, haşa cennet 2 artı bir salon gibi böyle. Yani o kadar. 3-5 kişi sağabiliriz. Kendisi zaten garantili. onası ben anlamadım ama bu cennetlik, bu cehennemlik. E, bu zaten biliyorsunuz bu İngiliz ajanı. Ha, bu, bunlar zaten münafık. Ha, bun, bun, ya bunları bilmiyor musun ya? Bunlar zaten bilmem neyin bilmem neyi falan böyle. Ona öyle, ona öyle, ona öyle. Bu insanların akıbeti nasıl olur? Bu insanlar başkalarını affetmeyi bilmediklerinden dolayı ahirette kendileri de affa müstahak olamayacak bir grup oluştururlar. Neye dayanarak söylüyorsun Mehmet? Şuna. Hadis-i şerifte nasıl geçiyor? Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Üçe geçiyorum. Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Onun refile çalış. Cümleyi adavet düşmanlık demek. Bir de öyle söyleyeyim. Düşmanlık etmek istersen kalbinde bir düşmanlık duygusu var. Ona düşmanlık et diyor. Şimdi bir soru soralım. Sizin yaratılışınızda oksijenli solunum var mı? Var. Abi hayat tüketmek var mı? Var. Sizin yaratılışınızda düşmanlık etmek var mı? O da var. Önce bunu kabul edelim. Böyle kafasını ezebilir misin? Ezemezsin. Ne yapacaksın? yön değiştireceksin. Şöyle yön değiştirilir. Bir iki konuda konuşalım. Öncelikle Müslüman kardeşime düşmanlık edeceğime inançsız kafir cenahtaki başka olaylara düşmanlık ederim. Neye mesela? Ekonomide, üretimde, teknolojide kafir bu kadar gelişmişken ben bir Müslüman olarak nasıl geri kalabilirim diye bir düşmanlık ederim. Bu benim faydamı olur mu? Olur. Biz nasıl düşmanlık ediyoruz? Biz sürekli Coca-Cola döküyoruz. Ya içme zaten. Berbat bir şey yani. O Ona diyecek lafım yok. Ama bütün konuyu da Coca-Cola'ya indirgemeye gerek yok yani. Sanki İsrail Mentos'tan oluşuyor. Coca-Cola'yı döksen patlayacak İsrail. Böyle bir şey yok. Senin hastanede kullandığın röntgen makinaların arkasına bakıyor musun? Kimlerin üretimi? Hadi oradan röntgen çektirme. Sana eczacının verdiği ilaçlara bakıyor musun? Hangi ülkelerin üretimi? Daha bir şey söyleyeyim mi? Şu an pazardaki domateslere bakıyor musun? O tohumlar nerelerin üretimi? Sen onlara düşmanlık etmek istiyorsan bu sana bir rüzgar ve kuvvet katması ve bunlara alternatif oluşturman lazım. En güzeli benim vatanımda, memleketimde, milletimde olması lazım demen. Çalmaman, çırpmaman üretime faydalı olman lazım. Ne yapıyoruz ama? Küçücük böyle bir vergide hemen bir ayar yapayım. O iki kuruş daha geçineyim. Ya senin milletin değil miydi? Senin vatanın değil miydi? Neden vergide oynama yapıyorsun? Neden oralarda yalan söylüyorsun? Neden üretime katkıda bulunmuyorsun? Böyle kendine bir hedef oluştur ve de ki şu ürünü, şu kulaklığı ben 3 yıl içerisinde yurt dışından ihraç etmeyi bırakıp kendim imal edeceğim de ya. Ve bunun için ne yap? 3 tane, 5 tane arkadaşınla birleş, imeci usulü yap. Ben ne olmuş olacak? Üretime bir katkıda bulunmuş olacaksın. Demek adavetin kullanılabileceği güzel bir alan burası mı? Burası. Başka bir alana geçelim. Düşmanlık etmek istersen kalbindeki düşmanlığa düşmanlık et. Ey kalp sana düşmanım. Ya öyle değil ne demek bu? Kalbindeki düşmanlık diyor. Önce bunu örneklersek işimiz kolay olacak. Kalbimde Ömer'e düşmanlık var. Sener gördüğümde haset ediyor muyum? Rahatsız oluyor muyum senden Ömer? Şimdi kalbindeki düşmanlık dediği his değil Ömer. Bir nesne koyarsak İşimiz daha kolay olacak. Ömer'e karşı da düşmanlık var ya. Nefret ediyorum ya bu heriften ya. Ağzını burnunu karasım geliyor. Bu Ömer'i gördüğümde var ya böyle. Lan ne kadar gıcık bir adam. Demek benim düşmanlığım kimeymiş? Ömer'e. İkinci cümlede diyor ki, adavete adavet et diyor. Matematikte eksiyle eksiyle çarpsan ne olur? Artı olur. Adavete adavet ne demek? Muhabbet demek. Ne yapmam gerekiyormuş demek ki? Ben bu Ömer'i zorla sevmem gerekiyormuş. Kalbimde düşmanlık isteyeyim kime? Ömer'e. O zaman benim Ömer'e zıttıyla nasıl davranmam gerekiyor? Ya bu Ömer'i ben Allah için seveceğim arkadaş. Peki nasıl olur o sevgi? Allah bana sevap yazdığına inanırsam, ahirette karşılığını göreceğine inanırsam, Allah'ın kaderine razı gelmem gerektiğine inanırsam, senin fıtratını böyle yaptığı yarattığına inanırsam yani imanım olursa ben bu işi çözerim. O yüzden sevmek yine nereye baktı? Baştaki hadise yine gönderme oldu gördün mü Dördü okuyorum. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Allah Allah. Burada hasmı dediği de böyle silahla birbirinize sıktığınız düşman olarak düşünme. Sen şurada bir olay yaşayın benim kardeşimsin ama o olay beni üzdü mü orada bir hasımlık oluyor. Küçük anları da yakalayalım. İlla böyle sıkıştığın adam değil yani. Böyle kardeşinle bir esnada kapışıyorsun ama böyle yani artık burana getirmiş. Peki ne yapman gerekiyor? Onun fenalığına iyilikle mukabele İşte birinci olarak kardeşin delikanlısı burada ortaya çıkar. Delikanlısı. Niye biliyor musun? Birbirimize iğne batırınca değil, kolumuzu koparınca da tahammül edebiliyor muyuz? Aa, bu çok zor iş ya. Delikanlılık işi, delikanlılık işi. Bir gün talebenin biri okurken kopya çekiyor. Bizim de nur talebesi bir abi onun dersine giriyor. Bir bakmış bu yanındakinden nasıl kopya çekiyor? Biri A grubu, biri B grubu demiş. Meğer bunun sorularını çözüyor, kağıda yazıyor ve geri siriyor. O ona kopya veriyor. Şimdi bu çocuğu şöyle yapsam, böyle yapsam, yok yapsam, tok yazsam kaybederim. Ne yapayım demiş ya. Çocuğun yanına gitmiş, kulağına demiş ki delikanlıysan silmez çok ağır değil mi İlfan? Çocuk kağıda dokunmadan 10 dakika sonra vermiş ve o abi diyor ki iki buçuk yıl boyunca her yanımdan geçtiğinde öyle güzel bir bağ ve hürmetimiz oluştu ki anlatamam diyor. Delikanlıysan kolun kopunca da ses etmez. Başka bir şey delikanlıdık. İğne batırınca değil benim kurabiyemi mi yedin? Tamam benim kurabiyem de ama benim de canım çekiyordu ama benim kurabiyemizi yemişsem bana da pek bir problem yok. Afiyet olsun yani ben benim kurabiyemi yedim diye sana bir şey diyecek değil. Allah Allah. Pastaneni yakınca da aynı şeyi söyleyebilecek misin? Yani güya bir şey demiyor orada. Bunlar çok antrenman istiyor Sinan. Yani Şurada iki elma var. Biri büyük, biri küçük. Senin büyük elmayı almanı beklemeyeceğim. Ben direkt küçüğü alacağım. Kardeşlik burada başlıyor. Ben direkt küçüğü alacağım ki büyüğü direkt sana kalsın. Şimdi adamın biri arabayla gidiyor. Arabada da yanlış manevra yapıyor. Adam birini yanlışlıkla önüne kırıyor. O önüne kırdığı adam da çekiyor el freni iniyor arabadan. Tam burada hata yapan için imtihan başladı. Niye başladı? Çünkü mümin, trafikte de mümin olmak zorunda. O kadar mesele okudun mu? Okudun. Hadi bakalım şimdi kaderin imtihan vakti. Sınava soktu seni. Adama bir şey demesen korkak derler. Dikelmesen korkak derler. O da imtihan gereği anlamış demek ki. İnmiş kendisi hatalı. Karşı taraf ama çok şiddetli iniyor. Böyle elini melini kaldıra kaldıra gelirken inmiş demiş ki ben bir hata yaptım. Sen de bir hata yapmadın. Adam bir mahcup olmuş öyle. Bak kavga için gelen adam ne hale dönüşüyor? Mahcup oluyor. Neden? Onun fenalığına... İyilikle mukabele ediyorsun. Bir tane abi var. Bu abi böyle kısa boylu, musaboylu boylu bir abi yani. Çok gücü, kuvveti de yok. Tam trafikte giderken bir bakmış iki adam birbirine girmiş. Adamı itiyor, itemiyor. Giriyor, giremiyor. Kürdan gibi kalmış aralarında. Böyle yapmış, etmiş, itmiş, gitmiş. <gülüyor> Ondan sonra aralarına girmiş. Allahu Ekber, Yasin ve Kur'an. Kim <gülüyor> diye başlamış. Adamlar böyle ne yapıyor bu diye. Yani şeytanı demiş ben Kur'an'la kovarım. Güzel mantık değil mi? Bu da hoş bir uygu da mı abi? ayırmış. Çok güzel ayırmış. Uhvetin bize bakan yanına bakalım. Bizim gibi insanlar dışarıda birilerine hakikat anlatmak istiyor mu? Anlatmak istiyor. Bunun iki yolu var. Ya benim adama bir iyiliğim dokunacak, bir sıfır öne geçebileyim diye. Ya da adamın bana bir kötülüğü dokunacak, bir sıfır öne geçeyim diye. Adamın kötülüğü dokununca, ben de onun fenaldığına iyilikle bu kabul edince adam bana ne duyacak? Minnet duyacak. Ben de ona ne diyeceğim? Ya e, o zaman namaz kıl diyeceğim. Oldu mu? Bak hiç bu kadar kestirme namaz dersi oldu mu? Olmadı. Fuzuli şöyle diyor: Zayi olmaz gül temen nasıl virmek harasu. Şöyle diyor yani. Gül olsun diye. Diken su vermek zayi olmaz diyor. Biz de ta Mehmet Şimşek'in hadisesi gibi ne güzel güllere dokunmuş ya. Bunun için yer yer çok dikenlere de denk gelebiliyoruz. Ama bir gül Allah nasip ediyor ya. O yüzden o dikenlere verdiğimiz su zayi olmuyor. Bu huvvet mesleğinin, muhabbet mesleğinin gereği birinci dersi incitmemek. Son dersi de incinmemek. O yüzden dikenlere de bol rastlayabiliriz. Bizler incinmemeye bakalım. Yolumuzda konsantre olup devam etmeye bakalım. Subhaneke la ilmelena illema ellemtena innikentel alemin hakim. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin. El-Fatiha السلام عليكم